Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Kimi zaman bir yerlerde okuruz veya birileri bize söyler falanca kişi bir fizik otoritesidir veya e, Cahit Arf bir matematik otoritesiydi. Şu kişi yer bilimlerinde büyük otoritedir diye. Bilimde otorite ne demek? Bu biraz garip bir şey. Yani anlaşılan, bunu bize söyleyen veya bir makalesini yazan kişi, onun önemli bir matematikçi, önemli bir fizikçi, önemli bir yer bilimci olduğunu kastediyor. Ama otorite yani söylediği mutlaka dinlenilmeli, sorgusuz, sualsiz kabul edilmeli anlamında kullanılıyorsa, burada ipi yanlış bir kullanım var. O anlamda bilimde otorite e, yoktur, olmaz. Ben bir matematikçiyim. E, matematikçi olarak e, zaman zaman bir şeyler ispat ettiğimi sanırım veya ederim. Ee, ve dedim ki arkadaşlarıma ben şöyle şöyle bir teorem ispat ettim ha öyle mi derler ee, anlat bakalım dinleyelim benim cevabım şu olamaz onlara bakın arkadaşlar ben hepinizden daha deneyimliyim ee, bunca yıldır matematikçilik yapıyorum ee, bir sürü makale ürettim siz daha dünkü çocuk olarak ne hakla bunu bana soruyorsunuz ben ispat ettim diyorsam ispat ettim bunu kabul edin Böyle dediğim zaman o arkadaşlarım ne kadar genç olursa olsun, ne kadar deneyimsiz olursa olsun, gerçek matematikçi iseler benim matematikçiliğimden haklı olarak şüpheye düşerler. Çünkü matematikte otorite olmaz, ispat olur. Benim iddia ettiğim şeyi oturup onlara açıkça anlatmam, sorularına yeterli ölçüde cevap verebilmem gerekir. Ha, o zaman evet derler. Doğru, ispat etmişsin. İşte o anlamda matematik bir yerde e, doğrunun otoriteye dayanmadan ama akla matematiğe dayanarak ortaya atıldığı bir şeydir. Bu bana şunu da hatırlatıyor. Evet, ben bir şey ispat ettim. Doğru, e, arkadaşlarımı anlattım veya makale olarak yazdım bir matematik araştırmaları basan dergiye yolladım. Orada da tabii bunu hakemler okuyacak ve sonuçta da eğer makalemi basmaya değerli görüyorlarsa basacaklar. Bu tabii basıldıktan sonra da ümit ediyorum başka matematikçiler okuyacaklar, içinde yanlış bulmayacaklar. O anlamda doğru bir şey yaptım ben. Doğru bir matematik teoremi ispat ettim. O teorem doğru Dolayısıyla matematikte ne doğru ne yanlış münakaşası pek yapılmaz. Eğer bir teorem, teoremse eğer doğru olmak zorundadır. İspatı tam olarak verilmek zorundadır ve okuyan herkes tarafından kontrol edilebilir bir ispat olmalıdır. Ve o ispatı kontrol eden herkes de bunun doğruluğuna e, kanaat getirmektir. Münakaşa şurada olur. Peki bu yararlı bir teorem mi? Ee, bir derinliği var mı? Başka teoremler bu teoreme dayanılarak e, ispat edilebilir mi? Bir yerde uygulanabilir mi? Bu ispattan daha kolay, daha zarif bir ispat acaba verilebilir mi? Güzel bir teorem mi? Zarif bir teorem mi? Yeni bir derinlik katıyor mu matematiğe? Bunlar tartışılabilir ve tartışılır da. Nitekim. Ha, ona göre bu tören e, matematik dünyasında, matematik literatüründe kalıcı bir yer alabilir veya unutulur gider. Zaman içerisinde tabii ki. Dolayısıyla matematikte doğru yanlış tartışması pek yoktur. Yararlı, çok yararlı, az yararlı, derinliği olan, sığ olan, zarif çok zarif olmayan, işte bütlü bunlar tartışılabilir. Başka bilimlere gelince, örneğin doğa bilimlerine, burada durum biraz daha farklı. Tartışmalar daha geniş kapsamlı. İşte zaman zaman da toplumun bilime gereksinimi olduğu zaman, bu bir sorun olarak da karşımıza çıkıyor. Toplum bilime ne zaman gereksinim bu yer? Evet, o da ilginç bir konu ama, ee, bilimi her zaman kullanıyoruz. Bilim, bilime dayalı teknoloji. Evet bunu her zaman kullanıyoruz. Nimetlerinden yararlanıyoruz. Çok fazla da düşünmüyoruz. Siz e, bugün otomobilinizde veya evinizde radyonuzdan benim sesimi duyabiliyorsanız işte bu teknoloji sayesinde. O teknolojik seviyeye gelmemizde e, insanlık olarak e, binlerce yıl aldı. O teknolojik seviyeye bugün biz bilimin sayesinde geldik. Çünkü teknolojinin tabanı bilim, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş teoriler, onların uygulanışı. Bir radyo vericisine giren bilimsel bilgiyi oturup burada size sayı dökecek değil. Buraya giren matematiği, bu bilgiyi, bu teknolojiyi oluşturmak için kullanılan matematiği de anlatmaya niyetim yok. E, hepsini de zaten bilmiyorum. Ama bazen de toplumlar e, bilime doğrudan doğruya bir acil gereksinim duyarlar. Biz bunu yakın tarihimizde iki kez e, yaşadık Türk toplumu olarak. Bunlardan birincisi belki bugünlerde unutmaya yüz tuttuğumuz Çernobil olayıydı. Çernobil, biliyorsunuz bugünkü Ukrayna'da o zamanki Sovyetler Birliği'de olan bir reaktörün bulunduğu yer. Orada bu enerji reaktöründe bir kaza oldu ve radyoaktif sızıntı atmosfere karıştı. Tabii nereyi etkiledi, ne kadar etkiledi, insan sağlığına ne kadar zararı vardır, bütün bu sorular hemen gündeme geldi. Ve Türkiye gibi birçok ülke, ülkede de bunlar e, yoğun bir şekilde tartışıldı. İşte o zaman e, toplum bilime acil gereksinim duydu. E, kötü de bir zamandı. Hatırlarsınız e, bizlere hep şunlar söylendi. Canım bizim çaylarımızda biraz radyoaktivite olsun ne fark eder? E, hatta zaman zaman yarı şaka yarı ciddi Türk, Türklere radyoaktivite bir zarar vermez. Bizler radyoaktiviteye karşı sanki bir bağışıklığımız var. Ee, i̇şte özellikle çay konusu Türkiye'de çok tartışıldı. Ama Burada da bir kurumumuz var. E, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. O zamanki başkanı e, bir takım bilgileri Türk kamuoyundan gizlediği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Ve çok iyi hatırlarım. Çıkıp çıkıp e, televizyonda şunu söyledi. Benim e, halkım işte Bekerel'den, radyoaktiviteden ne anlar? Bekerel radyoaktivitenin bir ölçüsüdür. Bunun münafasını yapmaya hiç gerek yok. Paniğe yol açarım. O nedenle e, benim dediğimi dinleyin. Yani ben otoriteyim. Benim dediğim dediktir. Halbuki atom enerjisiyle doğrudan, atom enerjisi kurumuyla doğrudan ilgili olmayan bazı bilim adamlarımız da Türkiye'deki çayların bir kısmının radyoaktivite bakımından yüksek değerler taşıdığını ve bunların insan sağlığına zararlı olabileceğini söylüyorlardı. Yani bir tartışma platformu otomatik olarak çıkmıştı. Ve bu tartışma platformu işte bir miktar sürdü. Daha sonra Atom Enerjisi Kurumu başka otoriteleri de arkasına alarak bu tartışmayı bir yerde sonuçlandırdı. Bilim dışında sonuçlandırdı. İkinci e, olarak e, bilime acil gereksinimimiz geçen yıl Ağustos ayında yaşadığımız depremle ortaya çıktı. Çünkü e, büyük bir olaydı. E, Türkiye'nin e, dramatik bir şekilde birkaç saniyede on binlerce insanı kaybolmuş ee, birçok ailemiz evsiz başsız kalmıştı. Çok büyük bir afet yaşamıştık. O afetten hemen sonra peki böyle afetler yaşayabilir miyiz? Başka nereler tehlikeli? Ee, bu tehlikelere karşı ne yapabiliriz? Bilim adamlarımız ne diyor diye e, doğal bir ilgi ortaya çıktı. İşte e, özellikle yer bilimcilerimiz açısından bilimcilerimiz ...ve giderek de bilim açısından e, çok e, hoş olmayan bana göre e, tartışmalar e, medyaya yansıdı. Çok hoş olmayan diyorum e, çünkü bu konuda da e, bilim çok fazla bir şey söyleyemiyordu. Türk bilimcileri değil mi? Yani yer bilimi dünyada e, ilerlemiş bir konu. Yeni başlamış bir konu değil bilim olarak. Ama... Şunu biliyoruz ki yer bilimlerindeki insanlık olarak bilgi birikiminiz e, bize nerede, ne zaman deprem olacağını tahmin etme e, bilgisinden uzakta. Bugün için uzakta. Bu e, maalesef e, bir gerçek. E, ama tabii hiçbir şey bilmiyor da değiliz. Yani nerelerde daha fazla risk olabilir? E, bu riskler e, ne gibi sonuçlar doğurabilir? Bu konuda muhakkak ki e, değerli bilgilere sahibiz. Yalnız zannediyorum biz toplum olarak çok kesin, yalın bilgi peşindeyiz. Yani birisi bize çıkıp demeli ki İstanbul şu tür, şu şiddette bir deprem tehlikesine e, ne karşı karşıyadır. Bu deprem 3 yıl 2 ay 10 gün sonra olacaktır. Bu kesinlikle bir bilgi arıyoruz. Oysa bu mümkün mü? Değil. İşte burada e, toplum olarak birden bir hayal kırıklığına karşı karşıya kaldık. He was screaming next to O.P., who was beaming. Monk was thumping suddenly in Walmart, and then they got into something. Bias played a mean sax. Mr. Max Roach beat a mean axe. Monk was thumping in Walmart, and then the joint started jumping. Every hip started buzzing. Taking that note, nobody wrote, putting it down Hope pulled a mean string, Don and Dizzy Played a hip dance, mom suddenly it walked, but then they got into something Bu Boşlukla karşı karşıya kaldığımız zaman Hemen bir otorite aramaya başladık. İstedik ki bir otorite, bir kişi, bir kurul bize çıkıp desin ki mutlak doğru yer bilimleri açısından deprem konusunda şudur. E Böyle bir mutlak doğru yok. Olabilir mi? Ona da şüphem var. Bilim tartışılır. Şikayetçiydik. Diyorduk ki yer bilimcilerimiz her akşam bir televizyon kanalına çıkıp farklı şeyler söylüyorlar doğru çünkü deprem konusunda yer bilimlerindeki bilgi birikimi dediğim gibi depremleri önceden tahmin etmeye yeterli değil dolayısıyla tabii ki tartışılacak ha diyebilirsiniz ki bu tartışma televizyon kanallarında mı medyada mı olmalıydı Hı, bu bakın e, üzerinde düşünülmeye değer kim bilir belki oradaki arkadaşlarımız da medyanın bu ilgisine cevapsız bırakmamak istediler. Ama öyle bir hale döküldü ki iş sanki e, yıldız falımız gibi fay falımızda her akşam televizyonlarımızda, her sabah gazetelerimizde çıkmaya başladı. Kimisi diyordu ki hayır Marmara Denizi'ndeki fay hattı tek parçada kırılacak, müthiş bir deprem olacak. Kimse diyordu ki hayır bu fay hattı iki ayrı parçada kırılır. Evet deprem olur ama o kadar da büyük değil. Ne zaman olur? O konuda kimse bir şey söyleyemez tabii ki. Peki bu tartışmalar e, medya karşısında mı yapılmalıydı? İşte o zaman bir acaba başka bir şey yapılabilir mi diye deprem konseyi diye bir arayışın içerisine girdik. Evet deprem konseyi kuruldu. Yavaş yavaş kuruldu. Nedense bu gibi konularda çok hızlı davranamıyoruz. Ne zaman kuruldu? 1999'un Aralık ayında konuşulmaya başlandı. Ancak Mayıs sonunda kuruldu. Esasında Mayıs başında kurulmuş ama bunu kuran TÜBİTAK nedense Mayıs sonuna kadar bekledi. Deprem konseyini kimlerden oluştuğunu açıklamaya. İşte biraz da e, basında e, medyada bir e, gürültü çıktı. Şu kişi neden var? neden yok vesaire gibilerden. Ama şimdi deprem konseyinin e, birinci görevlerinden bir tanesi e, böyle ulu orta depremle ilgili e, şeyleri yarı bilim halinde e, medyada basında halka sunmak yerine e, bunların bu e, konsey tarafından e, incelenmesi ve e, eğer ciddi ve e, bir iddia varsa ortada bu iddianın e, bilimsel bir komisyon tarafından incelenip ondan sonra gerekli işlerin yapılması. E, kuruldu ama ondan sonra baktık deprem konseyi üyesi arkadaşlarımızın bazıları e, sanki bu deprem konseyinin birinci görevinden habersiz gibi e, davranmaya devam ettiler. Yani aklına her gelen e, çıkıp gene bir şeyler söyledi. Sanki deprem konseyi üyeliği onların kart vizitlerine eklenmesi gereken yeni bir umranmış gibi. Oysa Deprem Konseyi'nin bu amacı amacı bu değil. Yani başkalarımız da şöyle düşündük. Acaba Deprem Konseyi kurularak medyada ki bu tartışmalara son vermek mi istiyor hükümetimiz? Yani susturmak mı istiyor bilim adamlarını? E, amacı ne olmadığı zannediyorum anlaşıldı. Ama Deprem Konseyi de bu tartışmaya toplum olarak bizim açımızdan fazla bir şey kattığını bugüne kadar kattığını söylemek e, herhalde pek imkan dahilinde de değil. Şimdi biz hep e, mutlak doğru ararız. Yani ve o mutlak doğrunun kolay anlaşılabilir olmasını isteriz. Bir takım şeyleri böyle bir çırpıda çözümlemek isteriz. Çözmek isteriz. Acaba derim e, bu Gordiyon düğümü, hani İskender'in bir kılıç darbesiyle kestiği düğüm e, Türkiye topraklarında olduğu için mi böyle bir hassa bizde gelişti? Yani çabuk olsun, çok uzun etmesin, birisi çıksın, işte İskender'in kılıcını, düğümü kestiği gibi bu işi halletsin. Veya işte bir şey okuyalım, bu tamam, tek kaynak olsun, her şeye hakim olsun. Hani şu romancımızın dediği gibi, bir kitap okudum, bütün hayatım değişti. Bir kitap okudum, bütün hayatım değişti. İki değil, üç değil, beş değil. Bir kitap okudum ve bir müzik dinledim ve etrafa baktım, bir tiyatroyu e, seyrettim. Ondan sonra hayatım değişti değil. Tek kitap. Tek kitap ve mutlak doğru. İşte bunlar bilimde yok. Bilime yabancı şeyler. Bilim tartışılır. Evet, medyada mı tartışılır? iki medyada tartışılmaz her zaman. Ama bilimde tartışma olmadan sonuca dinlemez. Bilim daima yanılabileceğini bilir. Yani bir teori ortaya atılır doğa bilimlerinde. O teori her şeysiyle irdelenir. Eski verilere bakılır. Yeni deneyler yapılır eğer deney yapılabiliyorsa. Bir şeylere cevap verebiliyorsa eski verilere uygunsa o zaman belirli kısıtlar altında geçerlidir. Belirli kısıtlar altında. Mutlak doğrudur demek doğru değil. Bakın zannediyorum matematik hikayelerinde bir ara e, Newton'dan bahsetmiştim. Yerçekimi kanunda. Orada Newton örneğin güneş ve dünyayı ele alıyordu. Dünya güneşin etrafında bir elips çizerek döner. Bu Kepler kanunundan Newton yer çekimi kanunu türetiyordu. Yani kütleler birbirlerine çekerler. Ne şekilde çekerler? İşte aralarındaki e, uzaklığın e, karesine ters orantılı olacak şekilde. Newton yer çekimi kanunu aşağı yukarı bu. E peki iki tane kütle yok ki. Sadece güneş ve onun etrafında dönen bir dünya yok ki. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Ayla dünya arasında da bir çekim var. E, bizim gezegenimizden başka gezegenler de var. Güneş'e daha yakınlar e, yakın olan gezegenler var. Merkür var, Deniz var. Onlar da güneşin etrafında dönüyor. Zaman zaman dünyaya yaklaşıyorlar. Zaman zaman uzaklaşıyorlar. Bizden daha sonra olan gezegenler de var. Mars gibi, Jüpiter gibi. Jüpiter büyük de bir gezegen. Evet belki bize uzak. E onlar acaba etkilemiyor mu? Dünyanın güneş etrafında dönmesini. Tabii ki etkiliyor. E Newton nasıl oluyor da bu etkileri bir tarafa atıp böyle bir kanunla ortaya çıkıyor? Yani Newton bu kısıtlar altında geçerli olan bir kanun ortaya attı. Yani bir güneş ve onun etrafında dönen tek gezegen. Aa, de, diyebilirsiniz ki bu mutlak doğru değil. Bu e, gerçeklere uymuyor. Doğru. Fakat o kısıt altında ortaya çıkan bu temel yasa, matematikle ortaya çıkan fiziğin temel yasalarından biri olan gerçek imkanlı ve onun daha sonra e, modifiye edilmiş şeklini biz bugün kullanarak örneğin Ay'a insanlı uzay aracı yollayabiliyoruz. Örneğin uzayın derinliklerine bizim yeryüzünde yaptığımız e, uyduları yollayarak ve o uydularla gözlem yaparak e, uzayın yeryüzünden göremeyeceğimiz algılayamayacağımız uzaklıktaki cisimleri hakkında yeni, yepyeni bilgilere sahip olabiliyoruz. Yani demek ki bilim mutlak doğru olmasa bile e, bize çok ama çok yardımcı olan, bugünkü uygarlığımızın temeli olan bir şey. İşte bilimde tartışma tabii ki olacak. Bilimde ve matematikte tartışma süre gelecek. Bazılarımız yanılacağız. Bazılarımız daha doğruyu görecek. Ama arayış daha doğruyu bir anlamda daha zarifi, daha yalını arayış bilim olduğu sürece, insanlık olduğu sürece hiçbir zaman ama hiçbir zaman bitmeyecek. Bilimde böyle mutlak otorite aramak, tartışmasız doğruları aramak, bir anlamda bilimi bilmemek demektir. Bu bizi hayal kırıklığına doğratmasın. Dediğim gibi bugünkü uygarlığımız bilime, bu bilime dayalı teknolojiye hemen hemen her kullandığı aracı, her kolaylığı, bugünkü yaşam tarzını borçlu. Matematik Hikayeleri Hazırlayan sunan Tosun Terzioğlu Açık Radyo program destekçisi olun